oynayanlar Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Mustafa Runyun, İsmail Yıldız, Ali Yakup Bey, Aziz Güngör. 29. bölüm Ali Yakup Bey'in çok temiz bir kalbi, çok saf ve halis bir hali vardı. Bir gün odada tenekeden bir şişeye gaz yağı dolduruyordum. Şişeden de gaz ocağına koyuyor, yakıyorduk. Tam o sırada Ali Yakup Bey geldi. Şu hali, ya nedir o? Zemzem mi? Evet. Aşk olsun ya. Bir teneke zemzemin olsun da bir bardağını bizden esirge. Bardak getirdiğinde vermedik mi? Bardak mı dedin? Ondan kolay ne var? İşte bardak. Buyur. Ali Yakup Bey orada bulduğu koca bir çay bardağını bana uzattı. Bardağı doldurdum. Eyvah! Şaka mı ciddi mi ne olduğunu sorgulamadan... Bizimki kıbleye dönüp de bir bardak gazı... ...hem de duasını okuyarak bir nefeste içmez mi? Hala anlamıyor. Bana döndü. Ya şu hali, Bu mübarek sanki biraz gaza kokmuş. Tenekede çok mudur da acaba? Gazı içtin mi yoksa? Ciddi mi söylüyorsun? Bu gaz mı? Görmüyor musun? Ocakta kullandığımıza göre... Ya yapmasın bu bir maskaralık. İster gaz olsun ister zemzem. Sen ne niyetini eştinse onun sevabını alırsın. Niyetini bozma. Hadi hayırlısı Allah'tan. Olan oldu bir kere. O gaz yağının bir zararı olmadı mı? Ali Yakup Bey bu hadiseden sonra... ...üç gün gözükmedi. Herhalde gücendi bana diyordum. Üç gün sonra çıktı geldi. Ya şu Ali, senin verdiğin o gaz kokulu zemzem var ya. Ben de bağırsur vardı, geçirdi ya. Allah Allah. Deme ya. Ciddi misin? Sorma. Vallahi lazım geçirdi be birader. Gençliğimden beri ne sıkıntı çekerdim. Üç gündür Elhamdülillah hiçbir şeyim kalmadı. Doğrusu çok şaşırdım. İnanamıyorum. Ya şu Ali, bizim bu taklit imanlarımız bunu yaparsa sahabilerin imanı kim bilir nasıl ya? Boşuna değil, bir fatiha okuyor, hasta iyileşiyor. Peygamber Efendimiz koca Medine hayatını doktorsuz geçirmedi mi? Her şey ortada, gün gibi aşikar. Bizim bu hadiseyi Mustafa Sabri Efendi duymuş. Ali Yakup Bey dedi ki... Ali Yakup Efendi, ben senin belli olduğunu bilirdim de... Büyük velilerden olduğunu bilmezdim. Hastalığın da geçmiş öyle mi? Geçti efendim, geçti elhamdülillah. Ey canım, bu iman büyük nimettir. Bu iman büyük servettir. Ne kadar şükretsek azdır. Ali Yakup Bey 1938 ve 1939'da iki sene Mısır'dan Gümülcine'ye Ramazan faizi olarak gitmiş. Halk kendisini çok sevmiş. Zekat ve hediye olarak bir miktar para toplanmış. Ali Yakup Bey bu parayla geçinir. Ayrıca bir kısmını da Üsküp'e bağlı Gilan kazasında bulunan dul annesiyle iki küçük kardeşine gönderilmiş. 1938'de annesine Gümülcine'den göndermiş. 1939'da da Mısır'a dönmüş. Alacağı kitapları aldıktan sonra elinde kalan meblağı gönderecekmiş. Gönderememiş mi? Öyle bir söylediniz ki ben böyle anladım. Dur hele dur acele etme. Pire limanından vapura binmiş. Vapur Beyrut ve İskenderiye'ye uğrayıp oradan Marsilya'ya gidecek. Beyrut'tan binen bir gençle tanışmışlar. Halinden zengin bir ailenin çocuğu olduğu belliymiş. Ateşli bir genç. Ben Pire'den geliyorum. Siz? Ben Amerika'ya gidiyorum. Amerika'da gençlerde muazzam bir İslami uyanış, heyecan ve aşk var. Bazıları fakir, yardıma muhtaç. Bunlar müellefe kulüp. İçlerinde cevherli gençler de var. Yüksek tahsil görmek istiyorlar ama imkan lazım. Ben İskenderiye'den ünlü bir ailedenim. Amcalarımın bir kısmı Beyrut'ta. Bir kısmı da İskenderiye'de oturuyor. Hepsi oldukça zengin. Beyrut'taki amcamlar bir miktar para verdi. Götürüyorum. İskenderiye'dekiler de verecek. Haberleştik. Fakat vaktim hiç kalmadı Buyurun bu benim kartım hmm, İyi maşallah Oldukça aktifsiniz Müslümanın aktif olması gerekiyor Allah bir imkan sunmuş kaçırmamak lazım Siz nereye gidiyorsunuz? İskenderiye'de inip Tahiri'ye gideceğim Bir gece İskenderiye'de kalmanız gerekecek Galiba Otele gitmeyin Ben size amcamların adresini vereyim Buyurun bu adresler Bunlar telefon numaraları Bir telefon et seni İskenderiye'den gelip alırlar bu zahmete gerek yok canım. Yanlış anlamayın lütfen. Şunun için. Dedim ya İskenderi'ydi ki amcamlar Amerika'ya götürmem için bana para vereceklerdi. Fakat ben İskenderi'ye insan, yanacak. Bir an önce Martina'yla ulaşmam lazım. Öyle mi? Allah yardımcınız olsun. Sizde para varsa bana verseniz. Ben amcamlara mektup yazsam gidip onlardan alsanız ne kaybınız olur? Bu çorbada sizin de tuzunuz bulunsun istemez misiniz? de çok para yok ama. Olsun. Ne kadar varsa o kadar verin. Siz ne verirseniz mektuba onu yazacağım. Amcamlardan olacaksınız. Güvenmezseniz vermeyin. Gerçi bazı vazifeler aksayacak ama ne yapayım? Vazifeler aksamasın kardeş. Neden aksasın ki? Allah bize de sormaz mı? Soracak tabi. Ama beni yeterince tanımıyorsunuz ki. Veremezsiniz. Allah için olunca akan sular durur kardeş. Allah için verilmeyecek hiçbir şey yoktur. Verecek misiniz yani? Ee, say bakalım ne kadar. Mektuba miktarı yaz. Nasılsa amcanlardan alacağıma göre ne mahsuru var ki? Hay Allah razı olsun. Bu dünya sizin gibilerin yüzü su hürmetine ayakta duruyor zaten. Ne kadar iyisiniz. Allah size daha bol versin inşallah. Saydın mı? Evet saydım. Mektubu ona göre yaz tamam mı? Kusura bakmazsınız değil mi? Estağfurullah. Bunun kusuru mu olur kardeş? Merak ettim. Acaba iş nereye varacak? Galiba. Ali Yakup Bey ne kadar parası varsa vermiş. Genç mektubu yazmış. Vapur İskenderiye'ye gelince bizimki inmiş. Genç Marsilya'ya doğru yoluna devam etmiş. Ali Yakup Bey bütün parasını verdiğinden... babulunu emanete teslim edip gitmiş... ...gencin amcalarını bulmuş. Kartı ve mektubu göstermiş. Fakat aldığı cevapla şoke olmuş. <gülüyor> Efendim, yeğeninizin selamı var. Size bu mektubu gönderdim. Bakın kartı da bu. Evet. Mektupta ne var? Açın okuyun efendim. Yazdı. Eyvah. Bu sahtekar seni mi dolandırdı? Sahtekar mı dediniz? E, bu sizin yeğeniniz değil mi? Evet, bizim yeğenimiz. Fakat sahtekar çarpıcı, dolandırıcı oldu. Seni nasıl buldu da aldattı? Bunun kurbanı yalnız sen değilsin. sen ne kadar insanın canını yaktı. Hey. Onun için biz onun kartını da mektubunu da kabul etmeyiz. Kusura bakmayın. Ali Yakup Bey hemen iskeleye koşar. Acaba vapur kalkmadan yetişebilir miyim diye. Ama gelir ki vapur gitmiş. Mahzun ve mükedder bir halde bin bir sıkıntıyla Kahire'ye döner. Yine de eminim o gence ve dua etmemiştir. Mustafa Sabri Efendi hadiseyi duyunca der ki: Ali Yakup Bey için biz boşuna evliya demiyoruz. Evliya olmak çile çekmekle olur. Belaların en şiddetlisi önce peygamberlere sonra evliyaya. ...ve derecesine göre diğer büyüklere gelir. Efendim çok üzgün. Biraz teselli etseniz. Teselliye ihtiyacı yoktur canım. Ya yine de bir şeyler söyleseniz. Bakın yanımıza geliyor. Ali Yakup Efendi gel bakalım. Geçmiş olsun mu desem... ...Allah mübarek etsin mi? Karar veremiyorum. Bu da Allah'tan hocam. Hayırdır inşallah. Kader işte. Kadere iman öyle büyük bir nimet ki... Kader işte İnsanların tedirgin olmasının Üzüntülere, kederlere gark olup Kendilerini helak etmelerinin En önde gelen sebebi Geçmişe üzülmek Teessüfler etmek Yanıp yakılmak, ağlamak Boşuna nefes ve ömür tüketmektir Ben ağlamadım hocam Ama üzüldüm tabi Sen de bilirsin ki Efendimiz bir hadisi şerifinde Sakın lev kapısını açmayın buyurmuştur yani geçmişi anarak keşke demeyin. Keşke şöyle olsaydı, eğer böyle olmasaydı demeyin. Öyle demeniz şeytana kapı açar. Vesveseler, şüpheler, inkarlar o kapıdan kalbinize girer. Fitne ve fesada sebep olur. Ben o konuyu unuttum hocam. Sanki hiç gitmedim ve öyle bir param yoktu. Ali Yakup Bey sadakatin timsali bir insandı. Arkadaşlarımızdan birisi evlendi. Kimsenin haberi olmadan o arkadaşımıza gitmiş demiş ki... Sevgili kardeşim, Allah izdivacını mübarek etsin. Kitap almak için ayırdığım 10 mısır lirası vardı. Şu parayı al, sana lazım olur. Ne zaman eline para geçerse demiyorum, ne zaman ihtiyacından fazla bir 10 liran olursa o zaman verirsin. Okulla kaldığımız yer bir hayli uzak. Gördüğüm kadarıyla hep yürüyerek gidip geliyorsun. Daha önce sorduğumda kelime ezberlediğinizi söylemiştiniz. Bu kelimeler bir türlü bitmeyecek mi? Ya kardeşim, vasıtalarda kadınlar kızlar da seyahat ediyor. Her biri benim gibi bir erkeğin kızı yahut karısı. Ben nasıl istemezsem, kimse de böyle bir şey istemez. Bu büyük bir zulm olur. Ben bu günahı işlemem. Hem öyle bir halde benim ilmim, feyzim gider, kalbim kararır. Ali Yakup Bey okumaya, öğrenmeye, ilme doymazdı. Öğleden sonra ikindiye yakın medreselerden gelinirdi. Yemek yenir, ondan sonra bütün talebe biraz uzanır, dinlenirdi. Bu saatlerde Ali Yakup Bey'in odasına gittiğimde bakardım ki karyolaya uzanmış, yanındaki iskemlenin üzerine de belki on, on beş kitap koymuş. Hayret ediyorum sana. Şimdi dalacaksın, için geçecek, uyuyacaksın. Bu kadar kitabı neden yanına alıyorsun? Sorma be birader. Haklısın. Kitap konusunda gözüm doysun diye böyle yapıyorum ya. Kitap konusunda göz doyması enteresan. İlk defa karşılaşıyorum. Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendi 1943 yılında El Kavlül Fasl adlı eserini bastırmaya karar vermiş. Matbaaya götürdüğünde mürettipler Efendinin titreyen eliyle yazdığı müfettiklere bakıp demişler ki: Hocam, kusura bakmayın, yazın et değil, iyi okunmuyor. Dizeriz ama çok yanlış çıkar, çok uğraştırır. Hele bir de böyle basarsak bir duanızı alırız. Bizi zorlamasanız. Peki ne yapalım? Nasıl yapalım? Temize çektirme imkanınız varsa olur. Matbaadan çıkıp Muhammed Ebu Zeheb yurduna gelmişlerdi. Durumu anlattı. Pek üzülmüştü. Kendisini böyle mükedder görünce dayanamadım. Ben yazayım efendim. Ben temize çekivereyim. Yahu sen talebesin. Derslerin var. Olmaz. Seni boş yere meşgul etmek istemem. Efendim bu da bir talebilik Bu da bir ders. Kitabınızın mevzu, kelam, siret, tarih, fık, mucizeler... ...bunlar da en mühim meseleler. Hem imanım hem irfanım kuvvet kesbeder. Bendeniz yazmaya kararlıyım. Matbaaya benim yazımla verilsin. Gerekli yerde size danışırım. Evladım, sakın gücenme. Ama adamlar senin yazını beğenecek mi bakalım? Şuraya bir satır bir şey yazdı, göreyim. Yazayım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yazsam... Yaz. Heh, buldum Şöyle yazayım bakalım İşte bakın hocam Benim yazım böyle Yahu sen bir hayli Hattat imişsin Bu yazıyı körler bile okur Ama yazabilecek misin Vaktin müsait mi yani Dedim ya hocam bu da bir ders olur benim için İstifade ederim zarar etmem Peki evladım Buyur yaz o zaman. Allah da sana yardımcı olsun. En çok ihtiyacın olduğu anda meleklerle imdadına yetişsin. Bizim yazdığımız nüsham matbaya verildi ve basıldı elhamdülillah. Yıllar sonra Mustafa Sabri Efendi büyük eserini bastırmak istediğinde bu defa Ali Yakup Bey atıldı. önce Küçük Ali eserlerinizi yazdı. Duanızı aldı. Ben de bu kitabınızın tamamını yazmaya hazırım. Kararlıyım. Eh, Ali'nin küçüğü gittiyse büyüğü var. Büyük Ali'den de büyük iş beklenir. Sizin için de uygunsa... ...forma forma yazıp matbaaya vermek isterim. Bir yandan yazılır, bir yandan dizilir kitap. İyi olur. Dört ciltlik eser böylece sana da ağır gelmez. Allah razı olsun. Ali Yakup Bey çok güzel rika yazardı. Nasıl öğrenmiş hayret ederdik. Bir defasında kendisiyle İstanbul'da buluşmuştuk. Gülerek şöyle demişti: <gülüyor> Üsküpten ve başka yerlerden mektuplar aldım. Soruyorlar. Diyorlar ki Üstad Bediüzzaman kendisi için mühim bir alim demiş. Medine-i bir alim varmış. ''Bu zat kimdir, tanır mısınız?'' diyorlardı. Merak ettim, arkadaşlara sordum. Bu alim kimmiş biliyor musun? Bilemedim. Kimmiş acaba? <gülüyor> Demek sen de bilemedin. Yahu o Ali Ulvi Efendi dediler. Ben de dedim ki, Elhamdülillah. Benim talebem beni geçti. Estağfurullah ustad. Sizin yeriniz her zaman ayrıdır. <gülüyor>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 Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Butch Production.